Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdulillahi nahmedu ve ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min Men ve men yudlil Ve eşhedü la ilaha illallah vahdehu la ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd ve hayral hadiyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve şerrel umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fil nâr. Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık, velâ ve bera konusuyla devam edeceğiz. Zira bu meselede iman ve tevhidle alakalı en önemli konulardan birisi. Hatta iman ve tevhidin tahakkuku gerçekleşmesi bu meselenin tam anlamıyla gerçekleşmesine bağlıdır.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 Müslümanların Allah, peygamber ve müminlerden başka dostları olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Yani innema hasr içindir zaten, sınırlama içindir. Müminler Allah'ın taraftarlarıdır, onların vasıfları ise namaz kılıp zekat vermeleridir. Rabbimiz bir başka ayet-i şöyle buyuruyor, Mümtehne suresinin dördüncü ayetinde, İbrahim'de aleyhisselam ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır.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 Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemen mümkün değildir demesi müstesna. Onun ve beraberinde olanların duası şudur. Ey yüce Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Bu ayetlerden ilki yani Maide 55-56. ayeti Müslümanların üzerine vacip olan dostluğu. ikincisi yani Mümtehne 4. ayeti ise vacip olan düşmanlığı ifade etmektedir. Allah adına dostluk ve düşmanlık, uluhiyet tevhidi kavramına dahildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İmanın en sağlam kulbu Allah adına dostluk, dost olup düşmanlık etmek ve onun adına sevip nefret etmektir. Bunu Taberani e, rivayet etmiş. Mucemül Kebir'de hadisin hasen olduğunu, Sil Siletül Ehadisi Sahiha isimli kitabında belirtmiş. Bu davranışlarda kullara ait davranışlardır. Yani biz Müslümanları ancak Allah için sevip onun için buğz ederiz. Dolayısıyla Allah kimi sevmemizi, kimden nefret etmemizi istemişse onları severiz ya da nefret ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duygunun imanın en sağlam kulpu olduğunu bildirmiştir. Eğer bu bağ çözülürse iman zayıflar. Pek çok insanın düçar olduğu küfür, nifak, fısk, isyan gibi durumlara düşülür. Nitekim ayet-i kerimede, Maide 51-52. ayetlerinde Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin, dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez. Kalbinde nifak hastalığı olanların içlerinden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 Onlar Yahudi ve Hristiyanların dost olmak için yanıp tutuşurlar. Münafıklar her daim ayetlerde anlatıldığı gibidirler. Yahudi, Hristiyan ve müşriklerle dost olmaya çalışır, başlarına felaket gelmesinden korkarlar. Onların yardımını umarlar. Onlara dost olarak ihsanlarına ulaşmayı umarlar. Böylece daima zillet içinde yaşarlar. Müslümanların içinde kafirlerle dostluğu yeyleyenler, tercih edenler olduğu için,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 Kafirlerle dostluk amelleri yok edip hüsranı celbeden bir tavırdır. İrtida da yani dinden çıkmaya yol açacak kadar tehlikelidir. Maide 54-55'te şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede mücahede eder.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 Oldukça önemlidir. İmanın en sağlam ipi, en sağlam kulbu olduğu bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiştir. İslam-ı itikadının önemli konularının kitap ve sünnet tarafından ayrıntısıyla beyan edildi de bilinmektedir. Elvela sevmek ve razı olmak, yardım etmek, itaat etmek, uymak gibi pek çok anlamlara gelmektedir. Başkasının verdiği bir işi tam anlamıyla yerine getirmek olarak da anlaşılmaktadır. El-bera ise tam bunların zıttıdır. Yani boz etmek, kahır, muhalefet, düşmanlık ve uymamak anlamlarına gelir. Vela'nın bütün anlamları Allah, Resulü ve müminlere göre değerlendirilmelidir. Yani vela az önce tarifinde neydi? Sevmek, razı olmak, yardım etmek, itaat etmek, uymak. Bu müminlere yapılması gereken o şekilde değerlendirilmesi. Mesela Allah, peygamber ve müminler sevilmelidir. Onların yolundan razı olmalıdır. Allah, Rab, Muhammed ve Vesselam Rasul, İslam, din ve müminler kardeş olarak bilinmelidir. Bu şekilde yeğlenmelidir. İslam'a yardım edilmek suretiyle Allah'a yardım etmek gerekir. İslam'a her türlü imkanlarla yardımcı olmak gerekir. Zalim ve mazlum her mü'mine nusret yani yardım edilmelidir. Zalim Müslümanlara yapılacak yardım onların zulümlerini engellemektir. Mazlumlara yardım ise onları zalimlerden kurtarmaktır. Allah, Resulullah ve mü'min idarecilere itaat edilmelidir. Bunlar Allah'ın kitabına dayanarak insanları idare eden alim ve emirlerdir. Allah'a muhalefeti emredenlere ise itaat olmaz. Çünkü itaat maruf olan yani şeriat tarafından hoş görülen şeylerdedir. Meşru görülen konulardadır. Resulullah Aleyhissatü vesselam bunu şöyle açıklamıştır. Günahkar olması emredil emredilmediği sürece hoşlansın veya hoşlanmasın insanların itaat etmesi gerekir. Günaha girmesi istenirse itaat olmaz. Bunu Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Ahmed bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Allah'ın indirdiklerine yine uymak, tabi olmak gerekir. E, Rabbinden sana ne vahyoluluyorsa ona tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Onun için sen de müşriklerden uzak dur buyurulur En'am 106. ayetinde. İttiba kitap ve sünnete yapılır. Bir başka ayette Araf suresi 3. ayetinde Ey insanlar siz Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun. Ondan başka bir takım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz buyuruluyor.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 Mutabaat yani ittiba etme, uyma kavramına, kısmına dahildir. Elbette Allah'a benziyoruz denilemez. Çünkü bunun hakikati şekil, ahlak ve benzeri şeylerde tabi olmaktır. Allah'a benzerse hiçbir şey yoktur. Bize İslam'a tabi olmamız emredilmiştir. İslam bizden hangi sureti istemişse ona girmeliyiz. Yani İslam bizden hangi şekli istemişse o şekle girmeliyiz. Böylece kitap ve sünnete bağlanıp, Peygamber'e ve müminlere benzemeliyiz. Müslümanların durumuna önem vermeli ve bunu düzeltmeye gayret sarf etmeliyiz. İyilik ve takvada yardımlaşmalıyız, yarışmalıyız. Mümin, Müslüman dostlar ve arkadaşlar edinmeliyiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sadece müminlerle arkadaşlık et ve yemeğini sadece takva ehline yedir. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Elban'de Hasen olduğunu belirtmiştir. Bir başka hadiste şu ifadeler kayıtlıdır. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşınıza dikkat edin. Bu da Ebu Daud, Tirmizi, Ahmet tarafından yine Elbani Hasen olduğunu belirtir. Bu itibarla Müslüman'ın kafir dostu olamaz. Hatta fasıklardan bile uzak durmalıdır. Zira fasıklarla dostluk kötülüğün en büyük sebeplerinden biridir. İşte vacip olan dostluğun, velanın anlamı da bunlardır. Haram olan dostluğa gelince... Beyan edilen anlamların müminlerden başkasına göre değerlendirilmesidir. Önce sevgiyi ele alalım. Yani kafir olmalarına rağmen onları sevmek. Kafir olmalarına rağmen derken şuhsları kastetmekteyiz. 1- Kafir oldukları için onları seven kişi aslında küfrü sevmektedir. Allah'tan başkasına ibadet edenleri seven onlara rıza gösteren konumundadır. Yine bu kişi şeytanı, sihirbazları, kahinleri ve İslam dışı ahkamı tatbik edenleri de sever. Mesela bazen Kafirler sırf özgürlük alanını genişlettikleri için de sevilirler. Onlar insanın dilediğini yapabileceği kanaatindedirler. Müslümanların da kafirler gibi gelişmeler için özgürlük alanını genişletmek isterler. Mesela bizler Müslüman bir kimseyi taşıdığı iman, kıldığı namaz ve arzuladığı ilim sebebiyle severiz. Bir kimse sırf kafir oldukları için onları kafirleri sever ise dinden çıkmış sayılır. Çünkü bu kührü sevmek ve imana karşı çıkmak anlamına gelir. Kalbinden Allah'ın, peygamberin ve müminlerin sevgisi silinmiş sayılır. Bu itibarla Rabbimiz kafirleri sevenleri iman ehli saymamıştır. Mücadele suresinin 22. ayetinde şöyle buyruluyor: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler babaları, evlatları, Kardeşleri ve sülaleleri olsun sevip dost edindiklerini göremez. İşte Allah onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Yani yakınları dahi olsa kafirlere karşı Allah'a ve Resulüne isyan edenlere karşı sevgi beslemeyen kimselere Allah kalplerine iman nakşetmiştir. Kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha, kurtuluşa erenler Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır. Burada e, bir işaret var. Yani felaha erenler, kurtuluşa erenler onlar olacaklardır. Dünyada her ne kadar imanın bu hasletini yerine getirmek zor olsa dahi, insanı dünyada bir takım meşakkatlere, sıkıntılara soksa dahi, ahirette kurtuluşa erecek olanlar, Bunlardır. İki, kafir olmalarına rağmen onları seven kişi öncekine göre daha hafif bir durumdadır. Yani onların küfrünü sevmese de kafir olmalarına rağmen onlara sevgi besleyen kişi. Bir anlamda bu kişi onların kafir olmalarını önemsememekte ve buna rağmen onları sevmektedir. Yani onların kafir olmaları buğuz etmeyi gerektirmemektedir ona göre. Görüş farklılığı sevgiyi engellemez. Kafirlerle aynı düşüncede olmamız sevmemize mani değildir. Din farklılığının nefreti gerektirmesi bir ortaçağı düşüncesidir. Bilindiği üzere bu dönemde pek çok din savaşı vaki olmuştur gibi sözler edilmektedir. Ne yazık ki bu düşünceler açıkça dillendirilmektedir. Yani açıkça bunlar söylenmektedir. Denilmektedir ki din savaşları, dini mücadeleler, cihat... Din için muhalefet sakınılması gereken şeylerdir. Kafir olmalarına rağmen onları seven kişi küfrü önemsiz görmekte sevgiye tesir etmediğini iddia etmektedir. Bunların her ikisi de Kur'an'ın açık nasiline aykırıdır. mücadele 22. ayetini tekrar okuyalım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resul'ünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler babaları,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 Allah kafirleri seveni iman dairesinin dışına çıkarmıştır bu ayette. Fıtri sevgiye gelince yani insanın babası, annesi, kardeşi gibi kafir akrabalarını sevmesi insanın fıtratının gereği olup kişi onların Müslüman olmalarını arzulamalı ve kafirliklerine boğuz etmelidir. Kişi ailesine şefkat duyabilir fakat küfre sevgi duymamalıdır. Bu da imanın kalbine yerleştiğini ve mükemmelleştiğini gösterir. Yani buradaki... Fıtri şefkat ile e, Allah için dostluk, vela ve bera e, sevgisini karıştırmamak lazım. Kafir toplumları ve onların yolunu seven ve Allah'tan gayrısından Rab olarak razı olan kişi bazen onları gerçekte sevmemekte fakat yollarının İslam gibi doğru olduğu inancını taşımakta olabilir. Şüphesiz bu da küfürdür. Çünkü bu da Kur'an'ın sarih nasısına aykırıdır.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 kelmesine aykırıdır. Yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul etmeye aykırıdır. Çünkü Allah ilahtır dememekte de Allah'tan başka ilah yoktur demekteyiz biz. Biz Allah ilahtır demiyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Bir kişi Budistlerin Budaya tapınmaları doğrudur, bunda bir beis yoktur. Hristiyanların Mesih'e, Yahudilerin Uzeyre ve hahamlarına, komünistlerin Mars'a tapınmaları haktır ve beis yoktur. Herkes dilediğini seçebilir derse Allah'tan gayrısının ibadete layık olabileceğini açıkça ilan etmiş olur. Bu durumda la ilahe illallah dememiş olur. Bilakis Allah pek çok ilahtan biridir demiş olur. Bu da kelime-i tevhide aykırıdır. Kendisi Allah'a ibadet etmekle birlikte başkalarının Allah'tan gayrısına ibadetini sakıncasız gören kişi küfre girmiş sayılır. Çünkü Müslüman Allah'tan gayrısına ibadetin batıl olduğuna inanmak ve buna rıza göstermemek zorundadır. Bakara 256 ayetinde şöyle buyurulur. Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi iştir bilir. Bu ayette geçen sağlam tutamak sağlam kulp la ilahe illallah'tır. Buna tutunan yani la ilahe illallah bu sağlam la ilahe illallah kulpuna sarılan kimse tağutu reddetmiş ve Allah'a iman etmiş olur. Tağutların reddi Allah'tan başkasına ibadeti onaylamamaktır. Allah'tan başkasına ibadeti onaylayan dinden çıkar. İslam dışı toplumların Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini bilen kişi için böylesi bir şey tasavvur edilemez. Mesela putperestlerin, putlara ya da Hristiyanların Mesih'e taptıklarını bilip de bunların doğru yaptıklarına inanan kişi için cehalet mazereti söz konusu olamaz. Çünkü burada cehalet, la ilahe illallah'ı bilmemek anlamına gelir. İslam'a giren ve kelime-i tevhidi bilen kişi için cehalet söz konusu olamaz. Bugün kafirler dahi İslam'ın temel özelliğinin kelime-i tevhid olduğunu bilir. Cehaletin söz konusu olacağı nokta şurasıdır. Mesela bir kimse Hristiyanların Mesih'e taptıklarını bilmez de onların ehli tevhid olduklarını zannederse ve yine Allah'tan başka ilah tanımayıp Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini kabul ettiklerini düşünürse bu kişi mazur sayılabilir ve kendisine iki delilin sunulması gerekir. Birincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanın bütün insanlara ve cinlere gerekli olduğunun beyan edilmesi ve bu konudaki ayetlerin okunması. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin insanlar ve cinleri, gelmişte ve geçmişteki bütün insanları, bütün ırkları kapsadığını gösteren, buna delalet eden ayetlerin sunulması. İkincisi, Yahudi ve Hristiyanların tevhide aykırı inançlarının ve Hazreti Peygamber'i reddettiklerinin beyan edilmesi. Bunların açıklanması. Kafirler içerisinde Hazreti Peygamber'in risaletini reddedenleri kafir adetmeyenler de bu gruptadır. Zannedersek bu kimseler Hristiyanlarla aramızdaki ihtilafı tevhidde değil de nübüvette olduğunu ve nübüvetin de ihtilaf ve tekfiri gerektirmediğini iddia edenlerle aynıdır. Mesela günümüzde işte Yaşar Nuri Öztürk, Hayrettin Karaman buna benzer insanlar ne diyorlar? Fethullah Gülen... E işte La İlahe illallah diyorsa bu yeterli. Muhammedun Resulullah çok önemli değil. Yani tevhid koruyorsa yeter diyor. Bu söz insanın dinden çıkmasına sebep olur. Çünkü bu kişi Hristiyanların kafir olmadığını, aramızdaki ihtilafın Hazreti Peygamberin Risaletini kabul ya da red olduğunu, bunun da küfrü gerektirmediğini iddia etmektedir. Yani Hazreti Peygamberin Risaletini reddetmek basit bir iştir onlara göre. Onu reddetmek dinden çıkmaya sebep değildir. Onların zoomunca iddiasına göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tekzip eden cennete gireceğine inanan Hazreti Muhammed'e inanmamış demektir. Çünkü ona göre Hazreti Peygamber'i tekzi beden ile tasdik eden aynı konumdadır. Bu durumda tekzip etmemiş olsa bile, yalanlamamış olsa bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden şüphe duymuş demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tekzip eden Kur'an'ı da tekzip etmiş sayılır. Bu itibarla kafirlere karşı rıza ve muhalefetin derecesini bilmek gerekir. Kelime-i tevhide karşı çıkanın kafir olmayıp cennete girebileceğine inanan İslam'ın özünü reddetmiş ve dinden çıkmış sayılır. Bu derecede kafirlerin küfrüne rıza gösteren kişi hiç koşkusuz küfre girmiştir. Onlara iyilik etmemiz gerektiğini, Hz. Peygamber'in Yahudilere hediye verdiğini, Gayrimüslimlere sevgi duyulmamasını emreden ayetlerin Müslümanlarla savaşanlara özel olduğunu söyleyerek zimmilerin sevilebileceğini ileri sürerler. Yani zimmiler Müslümanlara vergi vererek Müslümanların arasında yaşayan kitabiler, Hristiyan ve Yahudiler. Bazen de sevginin kühr-i rıza değil iyi muamele anlamına geldiği zannedilir. Bu kimselere deliller arz edilmeli ve İslam hükmü açıklanmalıdır. Ancak kelime-i tevhide muhalefet edip bunu tekzip edenleri doğru yolda kabul edenler derhal dinden çıkarlar. Çünkü bunlar için delil ortadadır. Burada cehalet söz konusu olamaz. Buraya kadar anlattıklarımız haram olan ve kişiyi küfre sokan sevgi ve rıza meselesiyle alakalıdır. Mubah olan muamelelere gelince mesela iyilik yapmak ve adil davranmak sevgi olarak değerlendirilemez. Sevmediğimiz bir kimseye iyilik yapabiliriz. Sevmek ve buğz etmek kalple ilgilidir. Dilin ikrarıyla ve bunlar zorunlu olarak gösteren fiillerle bilinir. Yani bunlarla anlaşılır. Ya kişi diliyle ikrar eder bir kafiri sevdiğini veyahut da sevgiyi doğrudan gösteren fiilleriyle. Müslümanlara vacip olan sevgi kabiliğinden sayılabilecek bir diğer davranış da Allah'a, peygambere ve zalim olsun, mazlum olsun Müslümanlara yardım etmektir. Zalime yardımın onu zulmünden alıkoymak olduğunu söylemiştik. Nitekim Bukhari ve Tirmizi'nin rivayet etmiş oldukları bir hadiste bu açıkça bu şekilde. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et diyor. Zalime nasıl yardım edelim diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselam onu zulmünden alıkoymandır buyuruyor. <Gülüyor> Kafirlerin yanında yer alıp onlarla birlikte Müslümanlara karşı savaşmak yardımın en üst derecesini oluşturmaktadır. Bunu yapan dünya ve ahirette kafir olarak değerlendirilir.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 Siz de oradan hicret etseydiniz ya, işte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Demek ki mü'min kul yaşadığı ortamda mutlaka tevhidi yaşamak zorunda, tevhide aykırı bir şey yapmamak zorunda, baskı altında kalmayı mazeret olarak göstermez. Çünkü eğer bir yerde tevhidi yaşayamıyorsa oradan hicret etmesi gerekir. Şirk unsurlarını bastıramıyorsa, oraya galip gelemiyorsa ve kendisi o şirke bulaşmak zorunda kalıyorsa oradan hicret etmesi gerekir. Bu ayetler, yani Nisa 97. ayeti, ''Bedir Savaşı'nda müşrik olan babalarını razı etmek için onlarla birlikte Müslümanlara karşı savaşan Müslüman gençler hakkında inmiştir.'' Mekkeli müşriklerden Müslüman olanlar vardı. Babalarını falan razı etmek için onlarla birlikte ne yapmışlar? Müslümanlara karşı hareket eden orduya dahil olmuşlardır. Bugün içinde farklı durum söz konusu değil. Afganistan'a, Irak'a, buna benzer yerlere işte bu ülke bir karar alsa da askerleri oraya sevkese bu askerler bunu yapmamak zorunda. Canı pahasında olsa yapmamak zorunda. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin çocukları savaşa istekli olmamakla birlikte babalarının hoşnutluğunu kazanmak için Müslümanlara karşı savaş alanına gelmişlerdi. Bunun üzerine haklarında bu ayetler nazlı olmuş ve Allah maziretlerini kabul etmemişti. Hicret etseydiniz ya. Kaçsaydınız ya. Savaşta ölenleri kafirlerle birlikte bir kenara atılmıştı. Yani Müslüman olsa dahi, İslam'a girmiş olsa dahi kafirlerin safında savaşanlar onlarla birlikte çukurlara atılmıştı. İslam'ı sevmeleri, bunu ifade etmeleri kendilerine bir fayda vermemişti. Hazreti Peygamber, babalarının hoşnutluğunu kazanmak için savaşa gelen ve esasen İslam'ı seven kişilerin öldürülmesini yasaklamıştır. Mesela, Hazreti Peygamber'in amcası Abbas radıyallahu anh bunlar arasındaydı. Velid bin Mugire'nin oğulları ile Ali bin Umeyye bin Halef de bunlara dahil idi. Bunlardan esir alınanlar fidye ödemek durumunda da fidye ödemek mecburiyetinde kalmışlardır. Eğer Müslüman sayısalardı bunlardan fidye alınmaz kafirlerle birlikte defnedilmezlerdi. Yani ölenleri kafirlerle birlikte defnedilmez. Abbas radiyallahu ve bunlardan da fidye alınmazdı. Buna göre kafir olduklarını açıkça ilan eden kimselerle birlikte savaşa çıkmak küfürdür. Kafir olduklarını ilan şartı münafıkları konu dışında bırakmak içindir. Çünkü e, bu, bugün bazılar tutuyor diyor ki... ...TC'de askere gitmek küfürdür diyor. Bir kere TC askeriyesi biz kafiriz demiyor. Kafir olduklarını ilan etmiyorlar. Müslüman değiliz demiyorlar. Ama münafıklar burası kesin yani. Münafıklar ortada. Ne zamanki Müslümanlara karşı savaşırlar... O savaşa katılmamak zorunda Müslüman burada. Çoğu kimse münafıkları bilmez. Onlarla birlikte savaşa çıkmak dine karşı savaş anlamına gelmez. Bir Müslümanın kafir olduğunu bildiği kişilerle birlikte savaşması dinden çıkmasına sebep olur. Kafir olduğunu bile bile o kimselerle savaşa çıkarsa o zaman kafir olur. Mesela Hindistanlı bir Müslüman şahıs Hint ordusuna dahil olsa... Ve zalim Hindulardan kurtulmaya çalışan Keşmir'deki Müslümanlara karşı savaşta mürtet durumuna düşer. Kafir olur yani. Pek çok kimse küçümsese de bu oldukça tehlikeli bir konudur. Kafirlerin savaşında savaşa katılanlar bulunmaktadır. Bu hali üzere ölen kişi dinden çıkmış sayılır. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Nisa 88-89. ayetleri. Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle, Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırk haline geliyorsunuz. Yani münafıklar sebebiyle neden birbirinize düşüyorsunuz? Bugün o hale gelmiş ki bazı münafık idareciler sebebiyle iki Müslüman birbirine girecek neredeyse. Kafir miydi, Müslüman mıydı, şu muydu, bu muydu? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın. Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşseniz de böylece kendileriyle beraber olasınız. Yani onlar böyle isterler. Münafıklar kendileri gibi işte demokrat olmanızı, kafir olmanızı, komünist olmanızı buna benzer o tarzda onlar gibi yaşamanızı isterler. Allah yolunda hicret etmedikçe onları dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. Bu ayetler müşriklere yardım eden ve Müslümanlara karşı savaşanlar hakkında nazil olmuştur. Müslüman olduğunu söyleyen bazı Mekkeliler ihtiyaçları sebebiyle yola çıkmış ve bir kısmı Müslümanlara karşı kafirlerin safında savaşmışlardır. Sahabe ile karşılaştıklarında saldırıya uğramamak için Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Müslümanlar bunları öldürüp öldürmemek konusunda tereddüt ettiler, ihtilafa düştüler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herkese grubu duyduğu halde suskun kalıyordu. Yani sen haklısın, sen haklısın diye hüküm vermiyordu. Ta ki şu ayetler nazil oldu. Nisa 88-89 Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken, ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırk haline geliyorsunuz. Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Yani bu tartışması bile abes. Kafirin safında adam. Kafirin safında savaşa çıkmış. Tartışmanız bile... Değil, Müslümanım mı diyor. Müslümanım diyor. Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın. Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşseniz de böylece kendileriyle beraber olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe yani onların safından ayrılıp sizin aranıza girmedikçe... Müslümanların arasına hicret etmedikçe onları dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. Ayetlere göre bu kimseler İslam yurduna hicret etmeyip Müslümanlara karşı savaşırlarsa öldürülürler. Bir yandan Müslümanlara karşı kafirlerin yanında savaşarak kafir olduklarını ortaya koyarken diğer taraftan da Müslüman olduklarını söyledikleri için münafık sayılmışlardır. Bunlar hakkında Müslümanların ihtilafa düşmesi yakışık kalmaz Münafıklara uymak, itaat etmek ve onları sevmek isteyenlere de aynı şey söylenir. Kimse Allah'ın dalalete sapıklığa soktuğunu hidayete erdiremez. Dalaletteyken mühdedi olduklarını da savunulamaz. Bunlar putlara taptıklarını ifade ettikleri için kafir sayılmamışlardır. Bilakis Müslümanlara karşı savaştıkları ve kafirlere destek oldukları için böyle sayılmışlardır. Bu ayetler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Nisa 88-89 ayetleri. Eğer kafirlere yardım casusluk yoluyla yapılıyor da savaşarak destek olunmuyorsa, bu konuda Hatip bine bir belaya kıtsası vardır olmuştur. Bir kişi, bu kişi her ne kadar Müslümanların safında yer alsa bile Rasullullah ile bazı, ilgili bazı haberleri kafirlere aktarmıştır. Onlarla birlikte savaşmamış fakat onların kendilerini korumasını sağlamıştır. Bu da onların menfaatini düşünmek anlamına gelir. Müslümanların durumunu kafirlere casulluk yoluyla taşımak büyük bir suçtur. Ancak Hatip bin ebi Belta'a Bedir ashabından idi ve Hudeybiye'de de bulunmuştu. Ömer radıyallahu anh onu öldürmek istediğinde Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. O Bedir ashabındandır. Belki de Allah Bedir ashabının yaptığı şeyi bağışlamıştır. Nitekim... Bunu açıkça Bedir ashabının bağışlandığını bildiriyor. Bu Müslüm hadisi bu. Hocam Bedir asabından olmasaydı öldürülecekti. Öldürülecekti. Evet. Bu hadis kafirler için casulluk yapmanın şirk olmadığını gösterir. Çünkü Allah şirke asla bağışlamaz. Zümer Suresi 65. ayetinde halbuki sana da senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolmuştur ki yani Hatip Bin Belta'nın yaptığı burada şirk değil. Küfür değil. Ama öldürülmeyi gerektirecek bir suç. Şirk olsa, belir de olsa fark etmez. Bak, çünkü ayette, Zümer 65'te peygamberler dahi şirk olsa bu affedilmez. Ne diyor? Halbuki sana da senden önceki peygamberlere de şu hakikat vahyolunmuştur. İyi dikkat et, şirke düşersen yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun. Peygamber dahi olsa. Dolayısıyla kitap ve sünnet naslarında bir şeyin şirk olduğu belirtildikten sonra bazılarının bunu işte kendilerine veli olarak adettiği bazı isimler var ya. İşte Mevlana'dır, Seyda'dır, Şüldür, Budur, Bediüzzaman'dır, falandır, filandır. Hangi ismi takarlarsa taksınlar. Hangi rütbeyi yakıştırırlarsa yakıştırsınlar. Bırakın bunları, velileri. Peygamber dahi olsa şirk işleyeni Allah affetmeyeceğini, şirk üzere öleni Allah affetmeyeceğini beyan ediyor. O halde kitap ve sünnette şirk olduğu açıkça belirtilen Allah'tan başkasına yardım istemek, Allah'tan başkasına ibadet olan duayı yönlendirmek, bunun gibi şeyleri yapmak, işte cevşen asmak, cevşen asılmasına fetva vermek, cevşen dağıtmak, bunun gibi şeyleri, Veli olduğuna inanılan kimseler dahi yapsa, kitap ve sünnet bunları kökünden kazıyıp attığı için, bunları şirk, küfür olarak belirttiği için kimse bu tehdidin altından kurtulamaz. Kafirler için casluk eden, gerçekte ölümü hak etmiştir fakat katli vacip değildir. Yani illaki de öldüreceksin. Yani katli vacip değildir. Çünkü bir hak gibi uygulanması vacip olsaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu yapardı. Mesela Ömer radiyallahu anh Bedir'e katılan sahabilerden biri olan Kudame bin Mazun'a, daha önce tekrar ettik bunu, Kudame bin Mazun Bedir ashabında içkiyi helal sayıyordu bak. İçki adli, fakat içki adlinden kurtaramıyor kendini o, İçki adlini yine uyguluyor. Fakat tekvir edilmiyor sadece, İrtidat adli uygulanmıyor, İrtidat adli ölümdür, İrtidat adli değil de içtiği içkinin cezası uygulanıyor ona. Bedir asabından olduğundan oray değil. Yani değil mi? Normalde Yok, Bedir asabından olmalı. Şey Tabii. Hat yani Bedir hasabı bile olsa hat cezasından kurtılamıyor. Hat cezası uygulanıyor neticede. Eğer casluk hatlı gerektirseydi, yani vacip olsaydı, Bedir asabından olup olmanda bakılmaksızın ceza tatbik edilirdi. Eğer cezanın uygulanması haram olsaydı evet. Cezayı uygulamamanın gerekçesi olarak hatipin bedir hasamlar olması ileri sürülmezdi. Bilakis sadece Müslüman olduğu söylenerek yetinilirdi. Buna göre devlet başkanı casular hakkında bir kanaat oluşturur, Müslümanların menfaatine göre ölüm cezası verip vermemekte serbesttir. Müslüman casun öldürülmesi caiz olup vacip değildir. Bu konuda kamu menfaati önemlidir. Eğer Müslümanlar maslahatı ölümünü gerektiriyorsa öldürülür. Yani burada bugün için mesela cephelerde cihad eden mücahitler e, bu casuslar hakkında gerekene bu şekilde karar verirler. Üçüncü mesele vela yani sevginin bir diğer anlamı da itaat etmektir. Kafirlere itaat eden ve onların küfürlerine tabi olan onlarla aynı hükmü taşır. Buranın altını çizelim. Mesela tağuta itaat, kafire itaat. Bu e, anlamı şöyle bir genişletmek lazım. Çünkü adam tutuyor işte tağuta itaat etti kafir. Mesela sorulan sorulardan birisi bana. Diyor ki e, ben diyor sakal bırakmak istedim işe gireceğim diyor memur oldum diyor. İşte o bana kravat tak dedi veya sakalını kes dedi. Ben ona itaat edince tağuta itaat etmiş mi olurum? Yani bu gibi sorular akla takılıyor. Mesele bu şekilde değil. Kâfire itaatin küfür olanı var, fısk olanı var. Onların küfrü emretmesinde küfürlerine itaatin seni kafir yapar. Yani küfür filini işlemen seni kafir yapar. Ama fıskla itaatin fısktır. Günah işlemekteki bir itaat küfre götürmez. Yani dinden çıkarmaz. Fısktır. İster küfürlerine itaat etsin, isterse mutlak anlamda onlara itaat etsin fark etmez. Eğer kafirlerin hallerini göz önüne alacak olursak küfre girdiklerini haram ve mübah şeyleri işlediklerini ve bunları emrettiklerini görürüz. Onlara tam bir şekilde itaat eden ve emrettikleri her şeyi yapacağı, küfre girmemi isteseler de gireceğim diyen kimse bu sözüyle kâfir olur. Ne isterlerse yapacağım. Küfre gir de gireceğim. Mesela öyle sözler dillerden sadır olmuştur ki kulaklarımıza şahit olduğumuz. Yahu diyor iş yerinde amiri namaz kılma diyorsa namaz da kılmayacaksın diyor. Ya, bu derece. Kılmayıver canım gizli gizli yaparsın, işten gelince yaparsın, kazaya bırakırsın. Bak bunların hepsi küfür olan ifadeler. Pek çok insan bu müsibete, musibete düşer olmuştur. Aslında sadece kafirler açısından değil kişinin arkadaşı, reisi, sahibi küfre girmesini istese pek çok insan buna rıza göstermektedir. Mesela Allah'tan gayrısına kurban kesmesi ya da secde etmesi istense tam anlamıyla bir zorlama olmaksızın onların zararlarından emin olup menfaat edebilmek maksadıyla bunu yaparlar. Adam tutuyor mesela İstiklal Marşı'nda saygı duruş. Bunun şirk olduğunu biliyor. Bilmeyeni kastetmiyoruz. Bunun şirk olduğunu, küfür olduğunu biliyor. Bayrak karşısında saygı duruş. Heykel karşısında çelen koyma törenleri var biliyorsunuz. Adam oraya çıkıyor, böyle dimdik duruyor. Bir de kafasını eğiyor, böyle selamlamasını yapıyor. bir de aynı şeyler. Bunun küfür olduğunu, şirk olduğunu, ki bu bir tapınmadır, ibadettir. Bu insanlar bir menfaat celbetmek amaca bunu yapıyor. Onu yapmasan ne olursun? en fazla işten atar. Dünyanda nedir değil mi? Ha burada hani ölümle tehdit olsa ya sen bunu yapmazsan seni asacağız öldüreceğiz gibi bir şey olsa orada bir ruhsat var. Ama azimeti yine daha hayırlı. Onu yapmamak ölümü tercih etmek daha hayırlı. Ki bu ülkede tevhid davetinin sancağının yükseltilmesi için bu şekilde azimetlerle amele ihtiyaç vardır. Bazı yerlerde çünkü eee geçmişte şeyler anlatırlar. Mesela Ebu Said Hoca'nın anlattığı bir vakıa var. Herhalde Hindistan'da olan bir şey. Bu İngilizlerin sömürgesi altında. Ezanı mı yasaklıyorlar? Yasaklıyor. Birisi kalkıyor minareye çıkıyor, ezanı okuyor. Pat bunu vuruyorlar, indiriyorlar aşağıya. Bak, ölüm tehlikesi, ruhsat var. Arkasından biri daha. Pat onda indiriyorlar. Arkasından biri daha. Koca koy ayaklanıyordan sonra baş edemiyorlar. İşte tevhid davetinin bu şekilde mücadeleye ihtiyacı var. Her ne kadar bir takım insanlar kaçsalar da bu kaçmaların adına işte, e, kaçmalarına rağmen kendilerini tevhid ehli olarak ortaya koysalar da tevhid ehline yakışan bu değil. Tevhid ehline yakışan sahabeler o İslam'ın zayıf anlarında nasıl canlarını ortaya koymuşlarsa belki ilk fedailer olmak. Yani biz bu fedakarlığı yapmadığımız sürece... Arkamızdan gelen nesilden işte biz aynı bugünkü demokratik ortamlara insanların razı edilmesi gibi ancak bu katlanarak gider. Siz insanları dünya hayatına, dünya hayatının cezbediciliğine kaptırdığınız sürece oradan geri alamazsınız. Cemaatler adam yetiştiriyor güya belli yerlerde adamımız olsun diye. Ve o adam oraya gelene kadar belli bir koltuğa, müdürlüğe, ne bileyim, idareciliğe gelene kadar dininden vermediği taviz yok. Vere vere vere vere koltuk koltuğa oturuyor. hani koltukta hizmet edecek ya Müslümanlara. Nerede? Müslümanlara en büyük gazı atan o oluyor. En büyük darbeyi vuran o oluyor. Neden? 10 sene boyunca misal veriyorum. 10 senede geldiyse o makama. 10 sene boyunca sen onlara karşı pısırılıklığı öğrettin. Onlardan gizlenmeyi, onlardan korkmayı öğrettin. Halbuki Müslüman'a öğretilmesi gereken kafira karşı izzetli olmak, Müslüman'a karşı tevazu kanatlarını indirmek. Bunun tam tersi yapıldı. Bu sefer o makamın tadını tadan bir insanda hiçbir zaman onu feda etmeyi göze alamadı. En basitinde bu e, geçmiş bir sünnettir yani yaşanmış bir sünnettir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hirakl'e davet mektubunu gönderdiği zaman Hirakl, ...Araplar arasından bir peygamber çıkacağını biliyor. Beklentisi içerisinde ehli kitap bilgilerinden bu bilgi edinmiş zaten. Ebu Süfyan'dan o bilgileri de aldıktan sonra Ece pekiştiriyor. Kanaat ediyor bu peygamberdir diye. Ve halkını topluyor. İleri gelenlerini topluyor. Rahiplerin olsun, saray erkanın olsun. Onlara diyor ki böyle böyle beklenilen peygamber çıkmış. Bak böyle böyle iman edeceğim, ben Müslüman oldum diyor. Seni öldürürüz falan diye böyle homurdanmalar başlayınca ne yapıyor? Ben sizi, ben sizi denemek için yaptım bunu diyor. Makam böylesine tatlı işte. Gerçi bu konuda bazı rivayetler var. Doğrusunu Allah bilir. Mesela İbni Battal'ın buhari şerhinde, e, Allah-u Alem, İbn İbni Asakir'in tarih Dimaş kitabından e, Tehiyet-ül Kelbi yoluyla bir rivayeti var. Orada bu Hirakli'nin e, ölümü tercih ettiği de geliyor. Bembeyaz elbiselerini giydi kefen gibi diyor. Yani dönmedi ibanından ve bu öldürüldü, kaçtı. Buna benzer rivayetler var. Doğrusunu Allah bilir. Fakat eğer bunlara tercih etmediyse, koltuğu tercih ettiyse bu kafir kafirdir. O Müslüman olmadı. Menfaat için mi? Bak ölüm olsa takıya yapabilir. Kar e, ölüm cezası varsa ki bu da yani bu Hirakli'nin olayı Nahil Suresinin 106. ayetinin öncesinde mi oldu sonrasında mı oldu bilmiyoruz. Çünkü Nahil 106 ile geldi bu şey. Allahu u Alem daha sonra oldu. Çünkü e, Peygamber Aleyhisselatü davet mektuplarını yollaması bu eziyet işkence dönemlerinden sonra olsa gerek. Ney Medine İşkence Mektuplar, mektup Mektuplar Medine mi? döneminde değil mi? Yani daha sonra. Ee, evet. Allah-u Alem öyle. Bu sebeple ölüm tehlikesi karşısında kurtarır. Ama ölüm değil de tahttan indirilme tehlikesi ise sadece, bu yani dünyevi bir menfaat için takıya olmaz. Makam için takıya olmaz. Evet, mesela bir kimse sadece bir senek sebebiyle cehenneme girebilmiştir. Bu geçmiş kavimlerden bir örnek. Şimdi detayı gelecek. Ee, Nakıl etmemiş mi? Selman el Farsi radiyallahu anh'ten Ahmet bin Hanbel'in e, Kitabı ı Zühde bir rivayeti bu. Bir adam bir sinek kurban etmesi sebebiyle küfre girdi diye geliyor. Devamını biliyorsunuz. Daha önce herhalde okuduk. Tevhid bablarında naklettik. Bu rivayet Selman radiyallahu anh'ten mevkup. Isnadında müşkülatlar var. Bazıları bunu tutuyor. İşte fiili takıya hiçbir şekilde olmaz gibi şeye getiriyorlar. Ölüm tehlikesi bile olsa e, böyle bir şey caiz değildir diye tutuyorlar bu rivayeti getiriyorlar. Bu rivayet birincisi mevkuf. Mevkuf bir İsrailiyat. Yani bununla ahkam bina edilemez. İkincisi isnadında müşkülat var. Üçüncüsü şer'ü men kablenadır Bizim şeriatımızda Nahl Suresinin 106. ayetiyle ölüm tehdidi karşısında takıya ruhsatı gelmiştir. Yani kalpten olmamak şartıyla sadece dilinizle veya fiilinizle. Ölüm tehdidi karşısında hatta Ali İmran Suresinin 28. ayetinde de ancak sakınmanız müstesna diye bir istina yapılır. Yani takıyıya yaparak e, korunmanız müstesna. Ölüm tehdidi karşısında böyle bir ruhsat vardır. Bu sinek kurban etme meselesi de maalesef pek çoklarının tekfir fikrinde e, aşırı düşüncelere sapmasına sebep olmuştur. Bununla istidlal batıldır bu noktada yeri yeri doğruya doğru olmak lazım. Ee, fiil ile takıyı olamayacağını söyleyen, benim bildiğim sadece İmam Taber'in tefsirinde bir naklettiği bir görüş vardır. Ne Allah'tandır ne Resulündendir. Allah'tan ve Resulünden gelenler, yani takıyı hakkına gelenler, ölüm tehditli karşısında takıyı, fiilde de kapsar, kavli de kapsar. Yani bir genelleme vardır. Ee, bu ikrahın ne şekilde olduğu da böyle net bir şekilde e, kayıtlanmamıştır. Bu kaydı her kim koyarsa kitap ve sünnetten delil isteriz ondan. Ama şu delili getiremezler. Çoğu bunu getiriyor. Çoğu onu... bunu getiriyor. Bu da doğrudan tekfire şey yapıyorlar. Ölüm tehdidi karşısında bu şey yok. Ama e, biz iki tarafı da kitap ve sünnet maslarına vurmak zorunda olduğumuzdan bazıları tutuyor diyor ki işte saygı duruşunda duruyor. Ya ben kalbimden şey yapmıyorum ki diyor. Tamam kalbinden yapmamanın da bir ruhsat var ama ölüm tehdit karşısında. işinden atılma tehdit karşısında değil. Bugün bakın binlerce memur var. Müslüman olduğunu iddia eden. tevhidli olduğunu iddia eden. Bu memurların böyle bir e, şirk merasimine katılma oranı bazılarında çok daha fazla. Mesela polislerde, memurlarda, askerlerde çok daha fazla. Bu kimseler ...bunun mücadelesini verseydi, bunun sesi çıkardı. Vermediklerinden bu katlanarak bu devam ediyor. Müslümanlar bu mücadeleleri vermediği sürece, yani şirkle baş başa kaldığı zaman... ...ona gereken tevhidi tepkiyi göstermediği sürece şirk, küfür katlanarak baskısını artırır. Türkiye'de tamamen böyle hakim olması, bütün kurumların ele geçirmesi hep bu vesileyle olmuştur. Az önce dedik ya, adam eleman yetiştiriyor güya kendi cemaatinden... Nurculardan, Süleymancılardan yıllarca eleman yetişti. Bak, mitin arkasında Müslümanlara zulmeden Fethullahçılar vardır. Onlar var. Süleymancılar pek çok yerde memurluklar, amirlikler almış durumdalar. ve da diğer cemaatler artık neyse. Bunlar, Süleymancılar İmam Hatip'e bile göndermiyor biliyor musunuz? Bu Ha? Yani İmam Hatip'e bile göndermiyorlar. Neyse yani neticede Türkiye'nin son işte bu Cumhuriyet e, kuruldu kuruları bugüne kadar gelen dönemi içerisinde düşünün eski fotoğraflara bakın eski görüntülere bakın yani tarihi bilgilere bakın, ansiklopedilere bakın. Benim bile yani hatırladığım kadarıyla bizim yaşımız ufak ama hatırladığım kadarıyla çocukluk döneminde İslami, Müslüman kimliğini ortaya koyan insanların sayısı, yani hem dış giyimiyle hem fiilleriyle ortaya koyan insanların sayısı bugün çok çok azalmış durumda. Bugün cemaat mensupları bile, yani belli bir İslami eğitim alanlar bile Kılık kıyafetlerinde kafirlerin kılığını tercih etme eğiliminde, onların görünümüne girme eğilimi içerisinde, onlardan gibi görünüp güya İslam'a hizmet etme mantığı geliştirmiş durumdalar. Bu batıl bir mantık. Bakın, mesela Milli Nizam Partisi kurulmadan önceki dönem sarıklılar vardı. Milli Nizam Partisi ile işte şeriat gelecek demokratik yolla falan diye bu ümidin verilmesi sebebiyle insanlar ona yöneldi bir kısım insan taviz verdi. Zamanla bu tavizler arttı. Böyle de bir yol olduğu Müslümanlara sunulmuş oldu. Ya yani böyle de bir yol var. Acele etmeyin. İşte sabredin. Şöyle olun. İşte kanunlar değişir. Şunlar olur, bunlar olur. Fakat inanın bu partilerin kurulmasından sonra işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi diye devam edin. İşte sonrasında Refah Partisi ile devam edin. Bununla devam eden süreç içerisinde işte bu sarıkların sayısı azaldı. Yani burada sarık çok önemli bir şey değil belki. Yani İslam'ın da bir sembolü değil aslı itibarıyla. Ama söylüyor, söylüyor. Müslüman'ın kimliğini ifade ediyor. Kafir ile Müslüman'ı birbirinden ayıran bir şeyi vardı, ifadesi vardı Türkiye'de. Her kim şu takım elbiseleri giyerse işte Avrupa'yı hayatı benimsemiş, kim de onlara muhalefet ederse işte benimsememiş, batıcı olanlar ve olmayanlar diye bir ayrım vardı. Bu ayrım giderek ne oldu? Partileşmeler arttı. Sağ kesimde partiler arttı. E, düşünceler arttı. Bu sefer Müslüman refahçı olur da anaplı olmaz mı? Anaplı da olabilir. O da yani e, en azından zulmü hafifletiyor. Anaplı olursa işte CHP belki daha fazla getirir. Bak o eğer o CHP çarşafa bir yolunu açarsa... Başvörtüsünün yolunu açarsa o daha büyük bir avantaj olur. Bu sefer oraya yönlenmeler falan filan. Bak ne oldu? Türkiye'yi avucunda tutan, iplerini çeken küfür e, güçleri. Artık ABD mi dersiniz buna? ABD güdümlüler mi dersiniz? Onlar karşısında kaç tane Müslüman görüyor şimdi? Dinini benimseyen, gerçekten inandığı gibi yaşayan kaç tane Müslüman görüyor? Şimdi adam diyor ya, başvörtüsü yasağı koyuyor. Bizimkileri tutuyor, başını açıyor, okula gidiyor veya işe giriyor. E madem inancının gereği bu, neden bu taviz veriyorum dünya için? Şimdi o adam bunu diyor bak, çevik bir bunu diyormuş. O adam bunu düşünüyor. Demek ki basit bir menfaat karşısında, yani bu ekonomik sıkıntının ön plana konularak bu insanların darboğaza sokulması dinlerini, imanlarını hepsini satın alabileceğin anlamına geliyor demektir. Nitekim bu toplum az önce de bahsettiğimiz gibi şunu diyecek seviyeye gelmiştir. Ya iş yerinde amirin namaz kılma diyorsa namazda kılma, gizli gizli kılarsın. Kaza edersin. Bunu diyecek seviyeye gelmiştir işte bu toplum. Niye ben gizleneyim kardeşim? O münafık gizlensin. O gizlensin. Ama bu insanlar biz de Müslümanız demek de kimseye şey bırakmıyorlar, mangalda kul bırakmıyorlar. Ama İslam'ın bir tanecik ahkamından söz edilse irtica mühründe vurmaktan, gerici mührünü vurmaktan çekinmeyen insanlar. Şimdi meydan bunlara kalmış durumda. Saysan 5 kişi 10 kişi. Müslümanım diyenleri saysan yani bunlara tepki verenleri saysan, dilde tepki verenleri Binlerce kişi. Ama fiilde tepki verenleri yok. Olsaydı bu kadar şey olmazdı. Tıpkı e, Ashab-ı Uhdud kıssasında hani o genç çocuk kıssası vardır. E, kral bunu bir tane büyücüye gönderiyor. Büyücülük mesleğini öğrensin diye. O da büyücüye gidip gelirken yol kenarında rahip birisiyle karşılaşıyor. Rahip buna tevhidi öğretiyor. İki tarafa da gecikmesi aksayınca e, babası soruyor sen niye geç kaldın. Rahip sor, şey, büyücü soruyor sen niye geç kaldın. ikisine de diyor ki işte beni babam bırakmadı dersin ona diyor rahip. Şeye de işte büyücü beni geç bıraktı dersin diyor. O şekilde bak takıya yapıyor idare ediyor. İdare ediyor. Ondan sonra işte olayların... E, Akışını biliyorsunuz baya uzunca bir hadise. Bu çocuk tevhidi anlata anlata bir takım vesilelerle yani tek tek verdiği birkaç e, lokal olaylarla insanların tevhidi anlamasına vesile oluyor bu çocuk. Şöhreti yayılıyor artık. Artık kral bunu bulup öldürmek istiyor. Başına bu kadar bela oluyor. Yani şurada 10 kişi falan yerde 5 kişi falan yerde 3 kişi sayının önemi yok. Bakıyor ki yaygınlık arz ediyor artık. Bu çocuğu öldürmek istiyor. Tevhid davetçisi bu. İşte gemiyle gönderiyor, boğdurmak istiyor. Allah'ım bir şekilde beni bunlardan kurtar diyor. Çocuk yürüyerek geldi kralın karşısına diyor. İşte uçurumdan attırmak istiyor. Şöyle böyle öldürmek istiyor. olan olamıyor. En sonunda çocuk diyor ki Ey kral veya ey baba işte beni bütün insanları topla Meydana, bir kaza bağla, oku, çek, bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek atama diyor. Bak burada ne yapıyor? Kendisini feda ediyor. Bir kişi gidiyor ama binlerce insan biz bu çocuğun Rabbine iman ettik diyorlar. Bak bir kişinin yapabileceği şey. Bu e, inancı için her şeyi göze almış bir kimsenin tavrı. Yani bir kişiyle koskoca bir ülke tevhid eline dönüşüyor. Hem de öyle bir hale geliyor ki ateş çukurları kazılıyor. Hiçbiri sakınmadan giriyor. O, atıyor yani inancı uğrunda vazgeçmiyor. Yani bu seviyeye geliyor. Bizim, bizim davamız ise maalesef bu ülkede sadece dilde kaldığı için yani hiçbir zaman fiili alanda gerçekleşmediği için böyle de Müslümanız, böyle de idare ediyoruz. Bu şekilde de rölansinde devam ediyor diyerek e, su dokunan işlere cesaret etmiyoruz. Hep ruhsat yanlarına. Ki ruhsatlığı da ne kadar e, geçerli. Işte şurada gördüğümüz örneklerden yani bu e, iş kaygısıyla verilen tavizlerden tevhid konusunda yani e, şirke verilen ruhsat yani sadece dilde ölüm karşısında iş rızkınlar olma endişesi değil, rızkına zaten Allah kefki. Burada gerçekten e, iman problemi ortaya çıkıyor, tevhid problemi de değil. Yani tevhidin de öncesinde olması gereken bir şeylerin eksikliği ortaya çıkıyor. Bu da kadere iman, Allah'ın takdirine iman. Adam inandığını söylüyor. Ya Allah'a, cennete, cehenneme, peygambere imanında bir müşkülat var. Ya bunlara gerçekten inanmıyor, ya da kadere. Bunlara gerçekten inanmıyorsa bile kadere inanmıyor. Yani ben bunların dediği gibi yapmazsam bunlar başıma bir bela getirir diye zannediliyor. Halbuki e, hadis-i şerifte buyuruyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Bütün insanlar ve cinler bir araya gelse Allah'ın senin hakkında dilediği bir hayrı engelleyemezler. Ve bütün insanlarla cinler bir araya gelse Allah'ın senin aklında dilediği bir şerri senden savamazlar diyor. Yani ölüm mü var senin kaderinde veya bir tarafının kırılması, dökülmesi, yanmak bunlar mı var? Hepsi bir araya gelse bunu senden savamazlar. Yani sen onlara istediğin kadar yaran, yaranmaya çalış, seni Allah'ın bu takdirinden kurtaramazlar. Ama Allah sana da hayır dilemişse, hepsi bir araya gelse sana bu zararı da veremezler. Demek ki biz e, şöyle dünyevi bir mantıkla yani seküler bir mantıkla düşünüp de ya işte ben şunu yaparsam bunlar bana şöyle şöyle yapar. Beni işten atarlar veya şunu yaparlar veya bunu yaparlar. Bunu hep kafamızda kursak ve gerçekten de bu şekilde e, tasarladığımız şey başımıza gelse. Kimden bileceğiz? Ya ben ahmaklık ettim tüh keşke yapmasaydım böyle dedi anda bu bir kere kadere imanda müşkilatı getirir. O şeyi de ondan bilmek. Yani başa gelen bu musibette bunlardan bilmek aynı şekilde. Tevbe suresinde bir ayet var. Allah'ın azabını kulların azabıyla bir tutarlar. Kulların azabını Allah'ın azabı gibi görürler. Bu manada bir ayetti. 25 miydi 28 miydi hocam? Şimdi tam numarasını hatırlayamadım ama o 20'li ayetlerdeydi. Allahu alem. Nasıl başladın? Yok. Herhalde yanlışta hatırlıyor olabilirim. Evet. Numarasını demek ki yanlış hatırlıyorum. Devam edelim biz inşallah. Yine Müslümanlarla savaşması emredilen pek çok kişi onlarla savaşmakta. Küfrü yayması istenenler buna rıza göstermektedir. Kafirler Müslüman bir kimseden dini araştırmalar yapmasını ve bu yolla insanları İslam'dan uzaklaştırmayı isteyebilmektedirler. Mesela Yaşar Nuri. Zekeriya Beyaz gibi satılmış insanlar. Yıllardır İbrahim Agah Çubukçu, Asaf Demirbaş gibi satılık isimler evet. vardı biliyorsunuz. Pek çok kimse para ve şöhret elde edebilmek için İslam akidesini bozan ve küfrü insanlar arasında yaymaya çalışan, böylece onlar dinden uzaklaştırmak isteyen kitaplar ve makaleler yazmışlardır. Putlara secde etmesi istenen secde ederse ve Hristiyanlığı, Hristiyanlığı yüceltmesi istenen bunu yaparsa, fiilin niteliğine ve zorlamanın olup olmadığına bakılarak kafir olup olmadığına hükmedilir. Kafirlere mutlak olarak itaat edenler ve onlara tabi olanlar için de bu hüküm geçerlidir. İnsan suresi 24. ayetinde O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, sakın günaha ve küfret dadananlara itaat etme buyrulur. Ahzab suresi ilk ayetinde ey peygamber Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam et kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir tam hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa 115 her kimde hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa biz onu döndüğü yola bırakırız, yolda bırakırız fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir buyurulur.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 Onlara tamamen ittiba etmek kesinlikle doğru değildir. Günahlar konusunda kafirlere itaat edenler için iki durum geçerlidir. Günahlar konusunda. Bir, günahkar olduğunu kabul ederek onlara itaat edenler diğer günahkarlarla aynı hükümdedirler. Yani kafir sana günah bir işi emrediyor. Ve sen de o günahı işliyorsun. Onun günah olduğunu kabul ediyorsun. Bununla kendini günahkara kabul ediyorsun. Bu günahkar olur. Kafir olmaz. İki, yaptığı fiili helal kabul ederek... Ya da bunu yapmayı medeniyet sayarak günah işleme konusunda kafirlere tabi olursa küfre girilmiş olur. Günah işlemenin aksine günahı helal kabul etmek küfür kabul edilmiştir. Yani burada sadece günah işleme değil günahı da helal kabul etmek söz konusu olduğu için o zaman böylesi bir itaat küfür olur. Mesela batı aleminde fuhşiyat özgürlük olarak değerlendirilmektedir. Batıya gidebilen ya da İslam ülkesinde fırsat bulabilen kişiye zina ve içkinin haram olduğunu söylediğimizde eğer bunlar günahkar olduğunu düşünerek işlediğini ifade ediyorsa bu kişi sadece günahkar olarak addedilir. Fakat Batılıların gelişim seviyesine atıf yapıp hürriyet alanını bu günahlar da kapsayacak şekilde genişlettiklerini kıptayla ifade eden ve Müslümanların da böyle olmaları gerektiğini düşünen ayrıca bu fiilleri medeniyet sayan kişi dinden çıkmış sayılır. Yani maalesef bunu bu şekilde dillendirirler. Nasıl örneği? Ya bırak mini tekle gezin, mini tekle gezsin, başını örten de başını örtsün, karışmayın. Ne ona karışın ne buna karışın. Yani bunu medeniyet, özgürlük anlayışı olarak, bunu medeni anlayış olarak takdim edenler işte bu şekilde dinlen çıkmış sayılırlar. Bir başka örnek vermemiz gerekirse mesela tesettüre riayet etmeyen bir hanım Hata ettiğini kabul ederse farklı, örtünmeyi orta çağ adeti kabul edip gerilik alameti sayarsa farklı bir hükme konu olur. Hülasa bir günahı günah olduğunu bilerek işlemek ile onu mübah kabul ederek işlemek arasında büyük fark vardır. İkincisi yani mübah kabul ederek işlemek dinden çıkmaya sebep olur. Mübah kabul ettiği zaman örtünse bile kafir olur. Yani örtülü olsa bile baş atmayı caiz görse o yine kafir olur. Hata olduğunu bile bile kafirlere benzemeye çalışan kimse ise küçük şirke düşmüş sayılır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kavme benzeyen onlardandır buyurmuştur. Ahmet ve Ebu Davud riayet eder hadis sahiptir. 4. Dostluk Kafirler dost edinen, Kafirleri dost edinen kıyamet günü şöyle diyecektir. Furkan suresi 27-29 ayetlerinde. O gün zalim parmaklarını ısırır eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçurma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır. Hiç şüphesiz bu da günahtır. Ancak onların görüşleri benimsenip kafir olmalarına rağmen onlara sevgi duyulursa kişi dinden çıkar. <gülüyor> Beşincisi, Yardım. Kafirlere yardım eden onları dost edinmiş kabul edilir. Ma Maide suresi 51. ayetinde iman edenler. Yahudi ve Hristiyanlar veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez buyurulur. Küfrün hakim olması için onlara yardım eden kafir, günahın işlenmesi için onlara yardım eden günahkar sayılır. Altı, bayramlarının kutlanmaz Çünkü bu da onlara benzemek anlamına gelir. Eğer Hristiyanların Mesih'in Rab olmasına rağmen öldürüldüğüne ve çarmıha gerildiğine inanıp bunu anması, hatırlaması, yad etmeleri bir Müslüman tarafından benimsenirse hiç koşkusuz küfre girilmiş olur. Onlarla bu konuda iyi komşuluk ve karşılıklı yardımlaşmak yoluna gidilirse bu açıkça cehalet ve sapıklık olmuş olur. Müslüman kafirlerin bayramlarına katılır. Ve onları kutlamak için elçiler gönderir. Bunu kutdas diye isimlendirirler. Halbuki bunun temizlik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Allah'a şirk koşmaktan daha büyük bir pislik olabilir mi? İsa Aleyhisselam'ın ölümünü sonra da dirilişini kutdas diye adlandırıyorlar. Kut temizlik demektir. Halbuki burada temizlenme değil kirletme söz konusudur. Bu faaliyete katılan herkes hiç kuşkusuz kirlenmektedir. Kafirlerin bu bayramını ve şirkete düşüren davranışlarını kutlamak için elçi göndermek kesinlikle caiz değildir. Aynı şekilde Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, 23 Nisan bunun gibi kafirlerin bayramları, işte bazı bölgelerde yerel, işte kurtuluş günleri, işte turşu festivaliydi, vişne festivaliydi, bunun gibi fuhşiyat işlenen bayramları da anneler günü, sevgililer günü gibi günleri de katılması Kutlanması asla caiz olmayan pisliklerdendir. Zalim ülkeleri kutlamak münker bir davranış olup haramdır. Mesela bir kimse adil olmadığını bildiği bir zalim devlet başkanını ya da yöneticiyi tebrik etse dinen haram sayılan bir dostluk kurmuş olur. Allah'ın ahkamını uygulamayarak ya da İslam'a aykırı kanunları tatbik ederek insanlara zulüm eden, onlara zarar verip eziyet eden bir şahsı kutlayan kimse, Dinen caiz olmayan bir davranış sergilenmiş olur. Ancak bilmekteyiz ki pek insan böyle zalim kimseleri tebrik etmekten geri durmamaktadır. Şu anki Cumhurbaşkanı zamanın başbakanı idi. O zamanlar ilk seçildiği hafta iyi hatırlıyorum. Türkiye'den birisi güzellik yarışmasında mı ödül almış? Birinci mi olmuştu? Neydi? Onu Başbakanlık köşküne çağırarak tebrik etti. Hani güya Müslümanların içinden çıkıp da belli bir yere geldi ya. Bakın, e, pisliğin başı buradan şey oluyor. Sen onlara boynunu eğersen o senin sırtına sırtına basmaya çalışıyor. Bu, bu konularda dikkatli olmak lazım. Yani kafire karşı Allah izzetli olmayı emretmiş. Onlara yanaşmak için yapılan her adımda müminler için bir zillet kılmıştır Allah Azze ve Celle. Böyle bir yol koymamış müminlere. Kafirlere karşı izzetli olmayı, Müslümanlara karşı tevazu kanıtlarını indirmeyi. Ama ne yapıyorlar? Bu batıl yol tutanlar kafirlere bu şekilde davranırken, onlara yaklaştıracak her türlü vesileyi, baloları, ne bileyim, eğlenceleri bunları kaçırmazken, yani sırf onların gözüne girebilmek için, modern gözükebilmek için, onlardan gözükebilmek için. bunlar yaparlarken bakın e, Türkiye'nin veya dünyanın diyelim daha geniş çapta her tarafında Müslümanlar, mücahidler, Müslümanım diyen insanlar, dini için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar terörist diye yaftalanarak içeri tıkılıyor. Müslümana nasıl davranıyor, kafire nasıl davranıyor bakın. Maalesef bu ölçüler kaybediliyor. Kafirler evlilik gibi meşru bir sebebe binaen tebrik edilebilirler. Mesela bir Hristiyan evlendiğinde kendisine mutluluklar dilerim demek haram sayılamaz. Bu güzel bir davranış olup dinen caizdir. Çünkü evlilik meşrudur. Evlilik meşrudur. Hastalığından kurtulan bir kimseye hidayet, mağfiret ve Allah'ın nimetine şükür temennisinde bulunmakta haram değildir. Ancak buralarda söylenecek sözler İslami bir üslup taşımalı, sadece kutlama sözcükleri kullanılmamalıdır. Bilmekteyiz ki Yahudiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında aksırdıkları zaman teşmit etmekte ve Resulullah'ın kendilerine rahmet dilemesini ummaktaydılar. Yani elhamdülillah deyince yerhamdülillah diyorlar ki yehdine ve'tükümünlah e, demesi. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar için hidayet ve salah dilerdi. Yani onlar hapsınca elhamdülillah diyorlar. O da yerham ki Allah desin diye. Allah size merhamet etsin, Allah sana merhamet etsin demesini bekliyor. Ama o hidayet diliyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara. Bu Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet tarafından evlat edilmiş. Elbani sahih demiştir. Müslümanlar için kullanıldığı dua sözcüklerini onlar hakkında kullanmıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Teşmidte Müslümanlar ile kafirler birbirinden tefrik edilmelidir. Bir kafir aksırdığında Allah'a hamd ederse... Kendisine hidayet ve salah dileyerek teşmitle cevap veririz. Evet. Yehdikumullah ve yuslubu Bu şekilde demek gerekir. Selam konusu da aynı hükme tabidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kafirlere mektup gönderdiğinde bir nevi selam ile mektubuna başlardı. Hakikatte bu selam say bunu selam saymak doğru değildir. Mektuplar, selam hidayete tabi olanlaradır diye başlardı. Esselamu ala men, men ittebe al hüda. Allah verdiği şifa nimetinin şükrünü eda etmeyi nasip etsin. Allah bahşettiği afiyetle size gösterdiği fazlını bilmeyi nasip etsin gibi hidayet talebi içeren dualar etmemiz meşrudur Yani bu kadar dikkatli yalanmak gerekir. Sahabiler insanların birbirlerinin hidayet vesilesi olabileceğini düşünmekteydiler. Başkalarından bir şey aldıklarında onlar için mağfiret ve hidayet niyazında bulunurlardı. Onların İslam'a girmeleri için çalışırlardı. Çünkü İslamiyet kabul edilmediği müddetçe Allah'ın mağfiret ve bereketine ulaşmak asla mümkün değildir. İslam'ın olmadığı yerde bereketin olması düşünülemez. Bu itibarla Müslümanlara esir düşen pek çok kimse sahabilerin bu tür dualarının müstecab olma sebebiyle İslam'a girmişlerdir. Hidayet deliyorlardı yani onlar. Hülasa küfür ve şirk fenomenlerini kutlamak muhalat açısından çok büyük bir problemdir. Peygamber aleyhisselatü vesselamın cahiliye bayramları arasında yer alan iki günün kutlanmasını ensara yasakladığı sabittir. Şöyle buyurmuştur. Allah Teala o iki güne yani Nevruz ve Mihrican günlerine mukabil olarak daha hayırlı iki bayram bahşetmiştir. Kurban ve fıtır Ramazan bayramları. Burada... Nesai e, Ebu Davut Nesai Ahmet bin Hamey rivayet etmiş Elban'de hadisin sayı olduğunu belirtmiştir bu hadisi e, Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var Hani kafirlerin bile olsa Nikah törenlerini işte Mutluluklar dilerim şeklinde e, Tebrik etmekte bir şey yok Bunda sakınca yok dedik Ama bir Müslüman tutar Çalgılı düğün yapar Yani içkili düğün yapar Haramların işlendiği bir düğün, düğün yaparsa Ona hayırlı olsun demek Çok tehlikeli bir iştir Müslümana e, fıskında e, destek olmuş olursun o zaman. Bunu yapmamak lazım. Hatta bilakis bu tür düğünleri protesto etmek lazım. Gitmemek lazım. E, gittiğin zaman aynı onlar hangi günah işlemişse sen içki içmesen dahi içmiş gibi. Sen çalgı çalmasan dahi kulaklarını tıkasan dahi orada kalabalıklarını artırdığın sürece onlarla aynı e, günaha ortak olursun. Burada bu hafta bırakalım inşallah. Muhaliyat sayılmayan yani onları dost edinme e, denemeyecek. Bu muhaliyat haricinde kalan bazı davranışlar var. Öyle gibi görülse de Allah izin verirse e, bu çok önemli konuyu da ileride haftaya işleyelim. Çünkü bu meseleler bizim günlük hayatımızda kafirlerle Müslümanların bir arada Yaşadığı toplumlarda e, Karşılaştığımız durumlar ister istemez muhakkak Tek de olsa Bazı kafirler çıkıyor karşımıza Onlara nasıl davranmalıyız Ne yaptığımızda onlar veli dost edilmiş oluruz Ne zaman e, e, Bu kapsamlığa girmez Veya nerede ne şekilde davranmalıyız Bunlar inşallah Önümüzdeki haftalarda daha iyi anlaşılacak Şimdi bu konuyla ilgili Soru var mı Hicreti ayeti günümüzde kapsar mı? Tabii. Kıyamete kadar. Peki Türkiye'deki Müslümanların hicret etmesi gerekir mi? Şimdi Türkiye'deki Müslümanlar tevhidi yaşayabildikleri müddetçe hicret etmeleri gerekmez. Yaşayabiliyorlar mı? Yaşıyorlar. Mani olan ne var mesela? Şimdi e, birileri tutup diyecek ki ya ben e, işte iş yerimde böyle yok şeyde böyle. Bunlar kişinin kendi kafasına. Ya, e tabi alternatif, tabii, alternatif olan şeyler. Tevhidi yaşamak e, öyle şey değil. Ha askere mecbur alınıyorsun belki. Bak mecbur oldun. İşte okul. Bu da Müslümanların mücadele etmesi gereken alanlar. Şu an Müslümanlar kafirlerden daha çok sayıda bu ülkede. Yani İslam düşmanlarından daha fazla biraz daha yumuşatalım bu ifadeyi. Genişletelim yani. İslam düşmanlarından daha fazla Müslümanlar. Ama İslam düşmanları hiç korkmadan, çekinmeden kendi inançsızlıkları, kendi küfürleri neye gerektiriyorsa kimseden çekinmeden yapıyorlar. Ama Müslüman tek bir adım atmaya çekiniyor. Ya ben şöyle yaparsam bu iş mi gelir başıma? Bana şunu mu yaparlar? Yahu bir kere Müslüman'ın şunu göze alması lazım. Şu, bu noktayı çok iyi düşünmesi lazım. Müslüman'ın bu dünyada bir çakıl gazı yok. Yok yani, hakikatte yok. Dünya boş. Ne yaparsan ahirete. Boş hevesler, dünyadaki tuğlu emel arzuları, dünyada kalıcılık arzuları ve yatırımların hep dünyaya göre yapılması ancak şeytanın e, hayalleri süslemesinden ibaret. Ben şuradan, yani şu odadan, şu ceketimi sırtıma alıp çıkıp gideceğimi bilsem, ben burada ne yaparım? Kimden korkarım, kimden çekinirim? Kaybedeceğim ne var burada? Ama burada yaptığım bir şeyler başka bir yerde e, sonsuz bir hayata sebep olacaksa ya cehennem yolunda ya cennet yolunda ve ben gerçekten cennete ve cehenneme iman ediyorsam bu dünyanın hiç hiçbir kıymeti olmaması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o kadar açık örnekler veriyor ki şayet dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar kıymet olsaydı kâvillere bir damla su vermezdi diyor. Dünyanın kıymeti yok. Ama biz dünyanın kıymetlerine e, paha biçip de, değer biçip de onun peşinden koştuğumuz sürece hep dünya var yani. Bizim bu gevşekliklerimizin arkasında hep dünya var. Hakikatte bu var yani. Boş emeller, boş arzular. Dünyadan kaybetmekten endişe ettiğimiz bazı şeyler. Bunlar hep e, Allah'ın bizden istediklerini yapmamıza engel oluyor. yani şeytan tuzakları e, dünya kuruldu kural yaratıldı yaratılalı. Yani insanlar bu dünyada sünnetullah içerisinde, kevni kadir içerisinde yaşayalım değeri hep aynı tuzaklar devam ediyor. Allah'ın kitabına bakın. Kur'an-ı Kerim'de işte geçmişlerin kıssalarına şeytan hep aynı tuzakları kurmuş. insanlar hep aynı tuzaklara düşmüş. Sadece bu tuzaklara muhalefet eden, uyanık davranan, bu kaflete düşmeyenler Kur'an'da yeri kalmış bak. Peygamber olmasa bile yaptıkları övgüyle anlatılan insanlar var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber olmadıkları halde. Mü'min, Mü'min suresinde e, 4-5 yerde Allah Azze ve Celle tekrar ediyor. O kadar açık ifadeler ki biz diyor sizden önceki sizden daha fazla imkanlar vermiştik diyor. Hani bugün, e, bugünkü şartlarda imkan diye ne düşünürsün? Teknoloji dersin, para dersin, ekonomik güç dersin, şu dersin, bu dersin, silah dersin artık neyse. Biz bu imkanların daha fazlasını sizden öncekilere de verdik. Ama onlar ne yaptı? Onlar dünya hayatını tercih ettiler. Dünyayı imar ettiler bu imkanlarla. Sizden diyor daha çok imkana sahibidiler diyor. Yani bizim bugünkü teknolojimizden daha daha üstün teknolojiye sahibidirler bizden önce helak edilenler. Tarihi kalıntılarda bunlar da çıkıyor zaten. Allah onları sıfıra indirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Sıfıra indirmiş teknoloji, sıfıra inmiş. Hani bu e, milenyum dedikleri şey gibi adeta. Yani o eski kültürlerin şeylerine baktınız zaman 4000 senelik bir uçak maketi, yani bugünkü konkord tipinde bir uçak içerisinde de adam resmi var. 4000 yıllık, 4000 yıllık adam şekli var. Altından 4000 yıllık bir buluntu. O zaman uçak mı vardı dersin? Oyuncaktır hükür. E, oyuncak olduğu belli de <gülüyor> bu adam hangi hayal gücüyle içine adamı koydu bu, yani. Burası da mı Yani demek istediğim şu. Öyle ya da böyle. E, onlar daha fazla imkanlara sahipken onlar bu imkanı dünyaya kullandıkları için. Yani hütün Necibal dağları oyarlardı, ev yaparlardı diyor. Bak mesela bu kanıtlar halinde var. Eski kanımlara ait. Dağları oymuşlar. Eee Bizim şu tuğlalarla yapamadığımız dizayni yapmışlar adamlar kayaların içerisine. Bizim grederle giremediğimiz yerlere adamlar dört dörtlük ev yapmışlar yani. Lüks saraylar yapmışlar. Yani sen böyle cetveliler ne bileyim e, çekülle mekülle ölçüsünü alamadığın düzlükte düpedüz yerler yapmışlar. Ama onlar dünyayı tercih etti. Biz onları yerle bir ettik diyor. Bizim için de böyle. Biz işte hele biraz daha imkanımız olsun, hele biraz daha düze çıkalım. Hep bunlar var. Hep bu endişelerimiz sebebiyle adım atamıyoruz. Çünkü kafamızda dünya var. Bir türlü e, şuurumuzun o alt benlik dediğimiz yerden çıkaramadığımız dünya var. Tam böyle kendini adapte ediyorsun, bir adım sonra hemen tak yerine geri oturuyor. Hep dünya hedefte. Gözümüzün ucunda. Ee, bunu da ancak zikirle aşmak mümkün. Yani Allah'ı hatırlamak, ölümü hatırlamak, cenneti cehennemi e, tefekkür etmek, tezekkür etmek. Bu, bu vesilelerle gafletten kurtulmak. Eğer biz bu zikri muhafaza edersek, hadis-i şerifin birinde kim bütün gayelerini dünya yaparsa, hadis-i şerifte böyle buluyor. Nesra. Kim Hedefini dünyaya odaklarsa biz onun fakirliğini iki kaşın arasına koyarız diyor. Bir türlü fakirlikten kurtulmaz. Yani çok geniş imkanlara sahip olsa da gözü hep açtır. Kim de diyor hedefini ahirete yöneltirse biz onun gön gönlünü zenginlikle doldururuz diyor. Kuru ekmek yese de kanaat eder. Bu kanaat duygusu gerçekten ancak Allah'ın e, kalplere lütfettiği bir bağıştır hakikaten. Nice zenginler vardır, nice imkanlar içerisinde yüzenler vardır ama şurası bir türlü rahat etmez. Huzuru bulamaz. Bunu da diliyle itiraf eden birçok insan var tek. Öyle de fakirler vardır. Evine götürmek, götürmekte zorlandığı iki ekmekten başka bir şey yoktur. Ama gönlü rahat. Niye? Dünyayı tasa etmemiş kendisine. Ama dünyayı tasa etmişse o da ona zindandır, ona bir e, musibettir o dünya zaten. Dünyalığın az olması. Şimdi e, buradaki arızalarımızın en büyük göstergesi, yani e, gözümüzün önünde hep dünya hedefinin bulunduğunun en büyük göstergesi şu. Benim bugün eğer evime iki ekmek götürecek imkanım varsa var. Evime iki ekmek götürecek imkanım var. Ben bu iki ekmeğin ikisini de kendi evime koyuyorsam, komşuma vermiyorsam, fakire vermiyorsam, Ve şu vaatte bulunuyorsam, ya keşke zengin olsam da fakirlere kol kanat gersem. Keşke zengin olsam da şunu şunu yapsam. Bunu söylüyorsam bu sözün bir kere düpedüz bir yalan demektir. Çünkü bugünkü imkanla senin yapabileceğin bir şey varken sen onu yapmıyorsun. Hani e, Kur'an-ı Kerim'de olsun, Aziz Şerifler'de olsun. Ahiretteki insanların durumdan haberi veriliyor. Sorgulanan insanların durumundan. Ya Rabbi beni tekrar dünyaya döndür de. Ve bana çok mal ver. Ben sana daha çok ibadet edeyim. Daha çok harcamalar yapayım. Bütün ömrümü, yani beni dünyaya gönder, her gün 24 saatin ben ibadetle geçireceğim diye vaatlerde bulunur insan diyor. Ama artık dönüş yok. Senden bundan çok daha azı istendi. Sen bunu yerine getirmedin diyecek Allah Azze ve Celle. Yani artık o perdeler çekildikten sonra, geriye dönüş imkanı kalmadıktan sonra Diyor ki bak... Ya Rabbi ben bütün ömrümü... Gerçekten o demde insan onu söyler. Niye? Ahireti görmüşsün artık. Artık dönüş olmadığını bilmişsin. Hesap defteri kapanmış. Keşke dünyaya dönsem... Bütün saatlerimi, bütün anlarımı ibadetle geçirsem diye yemin eder. Ama o yemininde yalancıdır insan. Çünkü döndüğü zaman tekrar aynı seviyeye dönecek. Tekrar o gaflete dalacak. Çünkü... Allah Azze ve Celle ondan 24 saatini ibadette geçir diye bir şey istemedi. Malının hepsini Allah yolunda ver demedi. Malının kırkta birini zengin sen o da. Kırkta birini Allah yolunda ver dedi. O bunu vermedi. Gününün 24 saatini değil. Belki bütün rekatları toplasan 30 dakikayı geçmeyecek kadarını istedi. 24 saat içerisinden 24 dakikasını istedi Allah Azze ve Celle. O bunu vermedi. Bunu vermeyen e, daha fazlasından demurabilir mi? Daha büyük vaatlerde bulunabilir mi? İşte bizim aslında çoğu durumumuz buna benziyor. Benim şu imkanım olsaydı şunu yapardım diyen bir insanın mevcut imkanlarında ne yaptığına bakılması lazım. Eğer mevcut imkanlarında bunu yapıyorsa heh, doğru bu adam doğru söylüyor. Diyebiliriz. Ama onu yapmıyorsa Kardeşim sen milyarlar da olsa bir günde uçurursun senin onları. Yer. Yersin. Harama bakar. Çünkü e, ayetin ifadesidir. İnsan kendisini ihtiyaçsız gördüğü zaman azar diyor. Kendisini muhtaç gördüğü zaman Rabbine yönelir. Yani Rabbine olan ihtiyacını hissettikçe Rabbine yönelir. Ama ne zaman ki kendini ihtiyaçsız görür, o zaman azar, taşkınlık yapar. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illan tevahdek ve estağfuriki ve etubilek.